şehrimizin sokaklarından kentimizin insanlarını ağırlamaya çalışıyoruz. Gerçek yaşamdan insan öykülerini, ilham veren öyküleri hem de bu programda sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz ve konuklarımız Kendi öykülerini, kahramanları oldukları kendi öykülerini paylaşıyorlar. Bugün de yine çok özel bir konuğumuz bizlerle birlikte ve çok ilginç bir yaşam öyküsü dinleyeceğiz az sonra. Heyecanla kendisine merhaba demek istiyoruz ve yaşam öyküsüne tanıklık etmek istiyoruz. Bugünkü konuğumuz sevgili Alper Patır. Alper Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk merhaba. Merhaba, çok teşekkür ediyoruz. Programımıza konuk olmayı kabul ettiğiniz Bugün bu bağlantıyla bize yaşam öykünüzü paylaşacaksınız. Bunun için size çok gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ben nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Dinleyen herkese de buradan selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Peki o zaman sormak istiyorum bir an önce. Alper Patır'ın yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? Ee, 1981 yılında Konya'da başladı. Ve yaşamanın aslında genel e, yoğunluğu Konya'da sürdü. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite dönemlerini Konya'da geçirdim. Konya'da ee, nasıl bir semtte, nasıl bir ortamda gözlerinizi açtınız hayata? Birazcık o yıllara dönüp bize o çocukluğunuzu, o eski günleri anlatır mısınız? Hı uh hı. -huh. Çok tatlı bir mahallede doğdum aslında Selçuklu e, tarafında. Aydınlık Evler diye bir mahallede doğdum. Orada bir sürü tek katlı bahçeli evlerin arasındaki e, nadir apartmanların birinde büyüdüm. Ve balkondan hep o bahçeli evlere bakıp aslında ya ne kadar güzel yaşantıları var diye tabiri caizse balkon bebesi şeklinde e, büyüdüm. Çok güzel bir ortamımız vardı. Öğrenciliğim de çok hareketli geçti zaten çocukluğumda da çok hiperaktif bir Ee, çocuk olduğum için e, öğrenciliğim de hep öyleydi açıkçası arkadaşlarım arasında hep haylaz şakacı ee, ailemin veli toplantısına giderken böyle ayakları geri geri gitti acaba bu sefer ne gibi şikayetler duyacağız diye gittiği bir ortamda büyüdüm açıkçası aslında hareketli bir çocukluk ama e, apartmanda olmanıza rağmen o yıllarda 90'lı yıllar daha çok herhalde hatırladığınız çocukluk yılları. <gülüyor> ee, yine de hareketli, del dolu bir çocukluk dönemi. Ee, akademik olarak okulda nasıldınız peki? Yani okulda aslında orta seviye bir öğrenciydim. Ne çok başarısız ne çok başarılıydım. Ancak e, hiperaktivitemle sanırım yaratıcı zeka, zihni sınır fikirler biraz da beni ön plana çıkarıyordu. Sınıfın her zaman ön planda olan öğrencilerinden bir tanesiydim. En çalışkanı mıydım? Hayır değildim. Ama genelde en çok konuşulanlardan biriydim. Peki o yıllarda Konya nasıl bir yerdi? Konya'da Selçuklu'da bahsettiğiniz Aydınlık Evler semti nasıl bir Aha. yerdi? Yani nispeten bahçeli evlerin olduğu arada teknik apartmanların olduğu bir semt ama sizin Aha. çocuk dünyanızda o çocuk gözüyle nasıl görüyordunuz? Yani çocukluğumun geçtiği yer çok şirin bir yerdi aslında. Ee, izole bir yerdi. Biz e, yaklaşık 6-7 kilometrelik bir mesafeydi benim okulum. Oraya yürüyerek gidip gelirdik. Ve e, hiçbir güvenlik problemi yaşamazdık. Çok güvenli bir yerdi. Hatta bahçelerin arasından e, evlerin önünden geçerken işte yola doğru sarkmış olan kayısı ağaçlarından e, kayısılarımızı yiyerek, dutları yiyerek, iğdeleri yiyerek giderdik. Çoğu zaman haylazlık yaparız. Zillere basıp koşardık. İleriden de köşeden bakardık. Ee, arkamızdan koşan gelen var mı diye. Tatlı şerim bir yerdi. İnsanların genelde birbirine güvendiği bir yerdi. Eski Türkiye'miz. Ne güzel. Peki okul hayatı Konya'da devam etti. İlkokulu, orta hı hı. liseyi Konya'da okudunuz. Hı hı. Konya'da devam etti. Sonra neler oldu? Ben yani çok hareketli bir çocuk olduğum için, enerjimi sporda atmam için ailem beni spora yönlendirdi. Ve e, aslında hep sporla geçti diyebiliriz. Lise döneminde de işte okulun basketbol takımında e, oynuyordum. Sonrasında da üniversite sınavı dönemi geldiğinde ben beden eğitimi bölümünde okumaya karar verdim. E, ailem de çok fazla desteklemese de bu fikri. Aslında yine e, beden eğitim bölümünün sınavına girdim ve Konya Selçuk Üniversitesi'nde beden eğitim öğretmenliğini kazandım. E, okul döneminde de basketbol oynadım. Okul takımında ve yine e, antrenörlük yaptım. Sonrasında e, okul bitti ve bir askerlik dönemi başladı benim için. Aslında hmm. Konya'dan belki de Ayrılma dönemi orada başlamıştı. Üniversite yıllarını geçmeden hemen sormak istiyorum. Üniversitede <gülüyor> Konya'da okudunuz yine aynı şehirde. Doğup büyüdüğünüz şehirde okudunuz. Beden eğitimi öğretmenliği bölümünde okudunuz söylediğiniz gibi. Basketbol hayatınızdaydı. Onun dışında üniversite hayatını genel olarak baktığınızda o yılları nasıl geçirdiniz? Spor dışında nasıl geliyor bugünden bakınca? Yani spor dışında aslında çok sosyal bir hayatım vardı. Çünkü dans okullarına gidiyordum dans etmek için. Yanı sıra lise döneminde başladığım tiyatro mesela hayatımdaydı yine. Konya'da Anadolu sahnesi ismini bir tiyatro topluluğu vardı. Gençlik merkeziyle ortak hareket eden. Orada da çok fazla sahne tozu yuttuk. Sosyal bir hayatım vardı. Kampçılık ve dağcılık da yapıyordum. Tabii bunlar da aslında sporun içerisinde ama ekstrem sporlara da o zamandan merakım vardı. Hafta sonları Konya'sında düz bir ova olmasına rağmen Konya'nın etrafındaki şehirlerde eee mesela Niğde'de, Ala Dağlar'da, Kazık'ta tırmanışlar gerçekleştiriyorduk arkadaşlarımızla ve dağcılık topluluklarıyla. Evet. Bu soruyu özellikle sordum. Dinleyicilerimiz hani üniversite yaşamında spor dışında hayatınız nasıl diye acaba neden sordu Kenan diye düşünürlerse Biraz sonra Aha. öykümüzün ilerleyen bölümlerinde neden bu soruyu sorduğumu da net anlayabilirler diye düşünüyorum. Aha. Peki üniversiteyi bitirdiniz. Askerlik için Konya'dan başka bir şehre gittiniz. Evet askerliği Bingöl'de yaptım. Ee, kısa dönem olarak 5 ay 5 gün yaptım. Askerliği Bingöl'de bitirdikten sonra e, tekrar döndüm ve ilaç sektörüyle tanıştım. E, i̇laç sektöründe e, Konya'da bir firmada başladım. Daha sonrasında özel sektörün gereklilikleri, yine kişisel gelişim ve kariyer hedeflerinin doğrultusunda farklı şehirlere doğru yol almaya başladım. Önce Aksaray-Niğide bölgesinde çalıştım. Daha sonrasında yabancı bir firmaya geçtim, Alman bir firmaya. O firma için Afyon'da görev almaya başladım. Daha sonrasında Denizli'ye geldim ve burada da bir Amerikalı firmada çalıştım. ki 2017'ye kadar. Kaç sene çalıştınız yani iş yaşamı kaç sene? 2004'den e, 2019'da emekli oldum. 2019'a kadar çalıştım diyebiliriz. 2004'ten 2019'a kadar ilaç konularında beden eğitimi bölümünü okudunuz ama e, ilk Hı -hı. firmalarıyla e, devam ettiniz. Evet. Tariğimize. Tıbbi mümesil olarak çalıştım e, şirkette. Yani o dönemki e, ülkemizin durumu benim beden eğitim öğretmenliği yapıp yapmama arasındaki kalmıştım KPSS'ye çalışmak ve ne bileyim kadro yetersizliği ve sıkıntılar nedeniyle KPSS'ye girmeme kararı aldım ve ilaç sektörüne girdim. Yani atanamayan bir öğretmen değilim ben tercih etmedim diyorsunuz aslında bir yerde de. Öyle diyebiliriz ama, ama şöyle de bir durum var sınava girseydim de atanamayacaktım. Evet ne yazık ki ülkemizin Acı tablosu diyeceğim. Evet bundan ee, dolayı ben de e, o sınava hazırlanma, çalışma ve sınavı geçemeyip kazanamayıp daha sonra yeni e, stratejiler oluşturmak yerine ben bunu baştan oluşturmayı tercih ettim. Süper. Peki bir yandan ilaç firmalarında çalıştınız bir firmadan diğerine zaman zaman iş değişiklikleri yaptınız 13-15 yıl boyunca anlattığınız e, gibi e, ve anladığım kadarıyla da başarılı bir çalışandınız hep e, yükselerek e, hep şehir değiştirerek farklı bölgelerde çalışarak ilaç firmalarında e, tıbbi mümessillikle başladığınız kariyerinize devam ettiniz İş yaşamının dışında neler yapıyordunuz? Aslında benim gezgin ve maceracı bir e, ruhum vardı çocukluktan gelme. E, o da e, yine ilaç sektöründe tanıştığım o e, seyahat etme, çok fazla seyahat etme olayı. Bende bu sefer ülkeler arası seyahat etme tutkusunu beraberinde getirdi. Ve e, 2007'de ilk defa Avrupa'ya gitmiştim. Onun ardından ilk gittiğim yer e, Almanya'da Berlin'de Ve bunun üzerine bir karar aldım. Dedim ki ben bundan sonra yaşamım boyunca ne kadar e, fırsatım oldu, ne kadar ekonomik gücüm oldu, ne kadar zamanım oldu ben Avrupa'da e, bir şehir gezeceğim, bir ülke gezeceğim ve kısa zamanda Avrupa'yı tamamlayarak dünyanın geri kalan her tarafını e, gezeceğim diye bir karar aldım kendime. Ve 2007 ile 2010 arasında da neredeyse bütün Avrupa'yı gezdim. Tabi bu Hani insanlar dinlediği zaman şey diye düşünebilir ya bu, bu adam çok mu zengindi nasıl bu Avrupa'yı gezebildi? Hayır öyle değil aslında ben e, bu gezilerimin %80'inde de evliydim yani bir ev geçindiriyordum bir yandan. Çünkü 2009'da da evlenmiştim. E, ancak baktığımız zaman işte gittiğim yerde çadırda konaklamam, otostopla başka bir şehirden başka bir ülkeye ne bileyim İstitre'den Fransa'ya geçmem, Fransa'dan Almanya'ya geçmem. Gibi pek çok macerayı da beraberine getiren bir öykü haline geldi. Bir yandan çalışmaya devam ediyorsunuz. Bir yandan evlilik hayatı devam ediyor. Sizin de tabirinizde bir aile geçindiriyorsunuz. Bir yandan da minimum bütçelerle işte az önce verdiğiniz örnekler gibi otostopluğa çadırda kalarak Avrupa'yı gezerek tamamladınız. Avrupa'da birçok ülkeyi herhalde bütün ülkeleri neredeyse gördünüz. Sonra... Yani %80'ini gördüm diyebilirim. Ya bir aslında ülke görmek benim için çok da önemli değil de o ülkenin kültürünü yaşamak bir de e, o ülkenin tüm şehirlerinde gezebilmeyi çok istiyordum. Yani işte Fransa'nın bir şehrine gidip ben Fransa'ya gittim demek istemiyordum mesela. Bütün gittiğim ülkenin bütün şehirlerini gezebilmeye çalışıyordum. O anlamda mesela e, beni kişisel olarak da çok geliştirmiştir. Ne güzel. Peki e, seyahatleriniz ülkelere olan seyahatleriniz devam etti. Bir yandan da iş yaşamınız devam etti. E, siz hem e, yoğun tempolu bir işte çalışmaya hem de e, dünyayı tanımaya, gezmeye, farklı farklı ülkelere, şehirlere, o kültürlere konuk olmaya devam ettiniz. Bir gün bir ülkeye gidecektiniz. Evet. Sene kaçtı ve nereye gidecektiniz? Sene 2017'de 2017 yazında eşimle bir plan yaptık. Eşimin e, şirketi e, o tarihler arası izin vermedi. Eşim dedi ki yalnız git. Planımız e, İsviçre, Fransa ve Almanya idi. 10 günlük bir plandı. Ben vizeleri, e, vizeler için başvurularımı yaptım. Bütçelerimi ayarladım. Bütün destinasyonları, her şeyi hazırladım. Ancak vizeyle ilgili bir problem oldu. E, ama ben biletleri önceden almıştım maalesef. Sonrasında e, sadece biletleri değiştirerek vizesiz bir yere gitme kararı aldım. Bu da şöyle yani aslında komik bir durum. E, eve geldim eşime dedim ki ben e, vizeyle ilgili bir problem var vizesiz bir yere gideceğim. Açtık haritaya baktık. E, internetten de vizesiz gidebilecek ülkeler ve onların biletlerine baktık. Dedi ki Saraybosna'ya git istersen. Ben de dedim ki Amasya'ya gitsem daha iyi olur. İstersen Belgrad'a git dedi. Çorum'a gideyim daha iyi dedim. Sonra baktım Ukrayna var dedim ki Ukrayna'ya gideyim ben. Orası biraz daha hani Avrupa kültürüne biraz daha yakın. Ee, tamam o zaman oraya git dedi. Ama dedi dikkat et başına bir şey gelmesin. Çünkü biz en baştan beri konuştuğumuzda da e, işte Rusya-Ukrayna taraflarını bu eskiden beri hep o mafya olayları biraz daha güvenilirlik e, az olduğu için hep bunu konuşurduk kendi içimizde de. Bunun için de demişti böbreklerini orada bırakıp gelme diye. Aslında söylediğiniz gibi haritayı açıp e, harita üstünden bakarak ülke seçmeye çalışıyorsunuz. Gideceğiniz yeri seçmeye evet, çalışıyorsunuz. Evet. Ve en sonunda Ukrayna'ya karar veriyorsunuz. Ve eşinizin de aslında size ilk söylediği şey kendine dikkat et başına bir şey gelmesin. Aynen. Ve siz e, sırf hani vizede problem yaşayacağınızı düşündüğünüz için e, Fransa'ya, İsviçre'ye gitmeyi planladığınız o ülkelere gitmekten vazgeçip Hı -hı. Planınızı son anda, son dakikada değiştirerek Ukrayna'ya gidiyorsunuz. Evet. Peki Ukrayna'ya gittiniz ne oldu? Bunu aslında tam da kader diyoruz. Yani insan kendi ayaklarıyla kaderine doğru gidiyor gerçekten. Ukrayna'ya gittim, Zaporoji'ye indim. Çok güzel e, bir yerde kaldım. Gezdim, tozdum. Ertesi gün trene bindim. 8-9 saatlik yolculukla Kiev'e gittim. Kiev'de gece uyudum. Sabah uyandım ve Kiev'i gezmeye başladım. Kiev'in tam ortasında bulunan e, Ukrayna Tarih Miresini, bahçesi e, orayı gezdim. Sonrasında bahçesinde de daha sonra gideceğim yerlere bakmak için telefonla ilgileniyordum bir ağacın gölgesinde. E, çok güzel de büyük de bir ağaçtı. E, küçük bir çıtırtama oldu. Böyle bir ne oluyor falan diye etrafa baktım. Yanımda da arkadaşlar vardı. Sonrasında e, daha büyük bir gürültü oldu. Ve ben üç gün sonra gözlerimi hastanede açtığımda yoğun bakımdaydım. Ne olmuş orada? Çünkü e, gölgesinde durduğum, mola verdiğim 400 yıllık armut ağacı e, üzerine düştü. 200 kiloluk e, dalı adeta kesilircesine maalesef üzerine düştü ve ben e, oradan itibaren ölüm kalım savaşı vermeye başladım. 400 yıllık armut ağacı, armut ağacının ev üstünde armutların da olduğu 200 kilo armut Ee, en kalın dallarından bir tanesi gölgesinde durmak için beklediğiniz sırada üzerinize düşüyor. Ve siz 3 gün sonra hastanede gözleriniz açıyorsunuz. Sonra hikaye nasıl gelişiyor peki? Sonra tabii bana anlatmaya çalışıyorlar bana ne olduğunu. Çünkü benim vücudumda 36 tane kırık var. Ve ben e, 14 gün boyunca Ukrayna'da hastanede yattım. 14 günde birkaç kere ben öldüm geri dirildim doktorların e, yoğun çabası ve benim hayata tutunma çabam sayesinde sonrasında ambulans uçak geldi e, Türkiye'den devletimiz sağ olsun gönderdi beni aldılar Ankara'ya getirdiler Ankara'da özel bir hastaneye yattım orada da e, ameliyatlarım devam etti toplamda kaza olduğundan bugüne kadar olduğum ameliyat sayısı 14 sonrasında da 4 tane e, Ukrayna'da olmuştu 6 tane de Ankara'da oldu bu geçen süre içerisinde 4 ameliyat daha geçirdim 14 tane toplamda ameliyat oldu kazadan sonra işte ben bu durumu anlamaya çalışırken e, tabi vücudumun her tarafı kırık e, ve hareket edemiyorum sadece sağ kolum ve e, çenem çalışıyordu çünkü yüzümde de pek çok yerde kırıklar vardı sonrasa beni muayene etmeye gelen doktor e, benim felç olduğumu söyledi ve ben O tek çalışan elimle böyle bacağımın yan tarafından kaşımaya çalıştım ve gerçekten de hissetmiyordum. Hani kaldırmam zaten mümkün değildi çünkü bacaklarım, diz kapaklarım her tarafım kırık olduğu için oralar sarılıydı. Hani hareket ettirmem zaten denemek bile mümkün değildi ama elime götürdüğüm zaman artık bacaklarımı hissetmiyordum. Ee, göbeğimden altını artık daha doğrusu artık hissetmiyordum maalesef. Peki... Artık sizin için başka bir sayfa açıldı yaşamınızda ve e, felçli olduğunuzu e, orada öğrendiniz. Yani 14 tane de operasyon geçirdiniz üzerine. E, sonrasında hayatınız nasıl değişti? Neler yaptınız? Bugün neler yapıyorsunuz? Süremiz de biraz hızlı ilerliyor. Aha. O yüzden sizden Aha. dinlemek istiyoruz Alper Bey. Aslında benim için öncelikli olan bu felç durumunu kabul etmem Çünkü insanlarda da maalesef e, bunu kabul edemedikleri için psikolojik olarak ağır depresyon ve bunalımlara giriyorlardı. Kendiyle beraber etrafındaki herkesi de bu depresyona sürüklüyorlardı e, yaptığım araştırmalarda. Ben bu durumu kabullenmeyi ve e, hızlıca fizik tedaviye başlamayı seçtim. Bu nedenle e, sosyal medya paylaşımlarımda da hep e, fotoğrafların altına bu bacaklar çalışacak arkadaş vardı. ...diye paylaşımlarda bulunmaya başladım ki bu hashtag sonrasında fenomen bir hashtag haline geldi. Ee, insanlar bu şekilde videolar ve fotoğraflar çekip bana göndermeye başladılar. Ee, o gün Bugündür ben fizik tedavi yapıyorum. Ee, vücudumu güçlü ve diri tutmaya çalışıyorum. Tabi ilaç sektöründen emekli oldum ee, kaza sonrasında. Ee, birkaç sene raporluydum ama sonrasında artık devam edemeyeceğim için ve sadece sağlığıma yönelmem gerektiği için emekli oldum fizik tedavi hastanesinde e, tedavi görürken de başka bir özel hastaneden iş teklifi geldi dediler ki sen e, burada hem fizik tedavini yap hem de burada bir e, koordinatörlük görevi vermek istiyoruz sana beraber çalışmak istiyoruz dediler ve e, orada çalışmaya başladım bir buçuk yıldır özel bir hastane emindiğinizde bununla beraber e, sporcu performans ve motivasyon koçluğu yapmaktayım Kını sıra öğrenci koçluğu yapmaktayım. Engelliler için engelli hayatına adaptasyon e, koçluğu ve danışmanlığı yapmaktayım. Bu şekilde e, topluma ve insanlara faydalı olmaya devam etmeye çalışıyorum. Hayatımızdaki şartlar değişebiliyor. Bazen fiziki olarak da değişebiliyor kendimizle ilgili. Herhalde adaptasyon önemli e, bir süreç. E, ve mevcuttaki durumu, yeni oluşan durumu kabullenip... Sonrasında da başka insanlara faydalı olmaya çalışmak, yaşadığınız deneyimleri başkalarıyla paylaşmak, sizin gibi aynı yollardan yürüyen insanlara orada yaşadıklarınızı aktarıp onları yeni yaşamlarını hazırlamak bambaşka bir güç diye düşünüyorum. Dolayısıyla sizi de o anlamda gerçekten çok güçlü bir karakter olarak bugün bu programda konuk etmek istedik. Yaptıklarınızı ilgiyle takip ediyoruz. Alper Patır'ı buradan dinleyicilerimize de bir kere daha duyurmak istiyorum. Kendisine sosyal medyadan da ulaşabilirsiniz. Lütfen takip edin. Ee, ve oldukça ilham veren bir yaşam öyküsü. Ee, siz nasıl görüyorsunuz? Bugün e, yaptıklarınızı, bütün bu insanlara ilham olma gayretini e, yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben açıkçası her insanın bu dünyaya gelişinde bir amacının olduğunu düşünüyorum. Ben ee... Ben kaza öncesinde e, Akut Arama Kurtarma Derneği'nde e, gönüllüydüm. Hala gönüllüyüm ama aktif operasyonlar yapıyordum. Deprem, yangın, sel gibi e, hayvan kurtarma, insan kurtarma gibi operasyonlar yapıyordum. Bu aşamalarda da hep e, topluma ve insanlara faydalı çalışmalar yapmaya çalışıyordum açıkçası. Ve bunları anlatıyordum da. Sonrasında e, engellilikle alakalı olarak da pek çok yerde engelli olmadığım halde konuşmalar ve bilinçlendirme e, faaliyetleri yapıyordum. Bir gün bu benim başıma geldi. Tekerlekli sandalyeye oturdum ve şu anda da e, motivasyon konuşmalarına gidiyorum ve insanlara ne olursa olsun, başınıza ne gelirse gelsin vazgeçmeyin diyorum. Çünkü nefes alıyorsunuz. Nefes almaya devam ettikçe hayatta devam ediyor. Yapacaklarımızın da sınırı ve sonu yok. Aslında biz Sınırı kendimiz koyuyoruz kendimize. Bulunduğumuz yerin aslında doğru yer olduğunu düşünüyoruz. Ancak hiçbir zaman aslında olduğumuz yer geldiğimiz yer değil. Çünkü gideceğimiz çok daha fazla yol var. Peki Alper Patır'ın gideceği yol, geleceğe dair planları nelerdir? Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Valla açıkçası şimdi motivasyon konuşmalarına gidiyorum. İnsanlara ilham verebilmek için elimden geleni yapıyorum. Yaşadığım hikayeyi anlatıyorum. Bir kitap yazdım şu anda onunla ilgili bir matbaa süreçlerine girişmeye başladık. İnşallah doğru bir matbaa ve doğru bir basın denk getirirsek kitabımızı da bastıracağız. İleride belki kitap fuarlarında dinleyiciler, dinleyicilerimizle tanışma fırsatımız da olur. Umuyoruz olur. Hatta eminiz olacağından. İnşallah. Az önce sizin söylediğiniz gibi sınırları biz koyuyoruz. Dolayısıyla Alper Patır... Bizim gözümüzde sınırları tanımayan e, mevcut koşullar sınırlar ne olursa olsun yaşamın bize sunduğu onların içerisinden hep bir çıkış yolu bulup yeni bir yol çizen bir öyküydü bir yaşam öyküsü. Buna şöyle bir örnek vereyim Lütfen. sözünüzü kestim. Lütfen, Kaza öncesinde yamaç barıştı yapıyordum şu an engelliyim tekerk sandaledeyim ama yine de yamaç barıştı yapabiliyorum. Kaza öncesinde dalış yapıyordum şu anda yine dalış yapabiliyorum bu halimle. Az öncesinde koşarak basketbol oynuyordum. Şu anda da tekerlekli sandalye basketbol takımında oynuyorum. Eskiden maratonlara katılır koşardım. Şimdi maratonlara gidip tekerlekli sandalyemle yarışıyorum. Yani aslında hiçbir şey bize engel olamaz. Yeter ki biz onu yapmak isteyelim bir şekilde. Programımızın yavaş yavaş sonuna geldik artık. Sizden son mesajlarınızı dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz diye soracağım ama buraya kadar olan son yaklaşık 5 dakikadır o kadar güzel şeyler söylediğiniz gibi. Bunlar, teşekkürler. Bunların üzerine ne söylemek istersiniz diye sorayım. Son olarak dinleyicilerimize ne mesaj vermek istersiniz? Öncelikle herkesin yeni yılını kutluyorum 2022 Son sözüm de şu olsun. Bu yılınız ya da bir önceki yılınız kötü geçmiş olabilir ama sakın umudunuzu yitirmeyin. Çünkü önünüzde bir değil onlarca daha güzel yıl var. Yeter ki siz o güzel yılları layıkıyla yaşamak isteyin. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz sevgili Alper Patır. Bugün programa konuk olduğunuz, yaşam öykünüzü paylaştığınız ilham olduğunuz Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Biz inanıyoruz ki bu öykü daha birçok birçok hikaye yazacak. Güzel başarılar, hikayeler yazacak ve birçok yaşamada ilham olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımı göndereceğim. Bütün dinleyicilere hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet efendim bugün programımızın konuğu sevgili Alper Patır'dı ve kendisi de söylediği gibi nefes aldığımız sürece aslında yaşam devam ediyor ve umut hep var. Hayat bize koşullarımızı değiştirebilir ve farklı zorluklarla bizi sınayabilir, önümüze engeller çıkartabilir ama şartlar ne olursa olsun. Yaşam bizi nereye sürüklerdiyse sürüklesin. Nefes aldığımız sürece yaşam devam ediyor. Ve orada formumuzu değiştirerek, yapış biçimimizi değiştirerek... Yaşama tutunmaya, yaşamaya devam edeceğiz. Alper Patır da böyle bir hikayeydi. ilham veren bir yaşam öyküsüydü. Dediğim gibi kendisini yaptıklarını yakından takip etmenizi de muhakkak öneriyorum. Ee, ve bu haftalık da programımızın sonuna geldik. İki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Kentin Gizli Öyküleri programıyla açık radyo mikrofonlarından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Sizler de yaşam öykülerinizi paylaşmak isterseniz, konuk önermek isterseniz Instagram ve Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından bizlere ulaşabilirsiniz.